Ondan sonra Ramazan şerifte iftar vermek. Kamil abi ne yaptı? Burada mıydı Kamil abi? He kurmaları? He? Ha benim kurmayla iftar edeceksin ha. Kamil abi de ortağımdır. Yani hissenin çoğu onda da. O da bana hediye edip duruyor. Mübarek ne bana hediye ediyorsun diyorum. Diyor ki hediyem olsun diyor ama ben de bir şey kattım oraya yani ha. İnşallah bizim iftarlakla açın da sevabınız bana gelir inşallah. Sizinki de eksilmiyor. Hadis-i şerif onu da beyan ediyor. kusa. Min ecri şey. Oruçlunun bir şeysi sevabı eksilmiyor ama iftarlık veren e, hoca sen de sanki deve kesmiş gibi de konuşuyorsun yani. Sanki çok mu baklava börek verdin? Ama hadis-i şerifte buyurur ki eee ale ile ben bir yudum süt olsa, ev şerbeti mimma bir yudum su olsa e, Hurma yine Bir yudum sudan iyidir da, Bayağı bir kalori var Adamlar bir hurmayla harbe gidiyordular mübarek adam Evet oruçlu iftar ettirmek E tabi karnını doyurursa e, Allah Teala benim avzımdan bir şerbet içirir Ebedi daha susamaz İnşallah if, Oruçluları doyurmayı da bize nasip eylese Bu Said radıyallahu anh ta'nın imad ediliyor Ey yüma Müslümin kesâ müslümen alâ urân Kim bir Müslüman, çıplak bir Müslümanı, elbisesi yok, bir şey yok bir kat elbise alıp ona giydirse kese ulan hudril cennet Allah onu cennetin yeşil ipeklerinden giydirir. Böyle var yani insanlar elbiseleri yok. Bayramlığını bırak, seyranlığı da yok. Adamın evde giyme elbisesi olmaz. O kadar garibanlar var. Ey yüma Müslümin et aham ve Müslüme Bir Müslüman bir Müslümanı açken doyurursa Hat aime Allah cennet. Allah cennet meyvelerinden ona yedirecek. Ve men, ey Müslüman, Müslüman şaka bir Müslüman'a su verse şimdi herkes susuz. Biri ona bir su verse, yanındaki ne iftarlık falan, şaka Allah Allah onu mühürlü damgalı şaraptan yani cennet şarabından içirecek. Onca dünyada yapılan hayırlar hele ki Ramazan gününde bunu yaparsa ama parası helalsa min halal, helal. Helal paradan su aldı, içirdi veya işte hurma aldı, iftarlık verdi veya yemek getirdi. Sallet <gülüyor> aleyh'l-melâke le-yâliya ramazân Bütün melekler Ramazan boyunca ona salat ederler. Feyz yağdırırlar, rahmet, dua ederler. Ve saf'u cibril aleylet el-kadir. Kadir gecesi hangi geceyse Ramazan'da millete iftarlık verene Kadir gecesi gelir Cebrail aleyhisselam musafa yapar elini tutar Cebrail Asem adam. E nereden anlayacağım? Nereden anlayacağım? Ve vesafa u Cibril yerik ve tekzur cumhur. Cebrail Aleyhisselam kiminle musafa derse gözünden yaşlanma gelir. Bir de kalbinde çok hassasiyet ve duygusallık olur. Ne zaman kalbinde böyle acayip bir yumuşama bir e, hissiyat doğdu, gözüne de yaş vurdu. Bu ara sıra oluyor. Yani bize de hepimize de olan şeyler bunlar. Ama Cebrail Aleyhisselam musafa edince mutlaka olur. Kadir gecesinde bu hali yakalamayı Allah bize nasip etsin. Geçtiyse gelecekse Kadir gecesi ama yarınki gece gecelerin en ümitlisidir. En ümitlisi olmasının bir şeyinde şuradan söyleyeyimse yarınki gecenin. Mevla buyuruyor ben kulumun zannına göre muamele yaparım. Bu kadar Müslümanların ekseriyeti Kadir gecesi olarak hangi geceyi ediyor? Mekke, Medine, Kudüs, Şam Bab bütün dünya Müslümanları. Öyle mi? Evet. Şimdi Mevla kulları öyle üstü zannettiler. O rivayeti itibar aldılar. E ee, 13'ün ben Mevla'nın kulların da birleşmesine itibar edeceğini düşünüyorum. Sizce? Hatta Kadir Gecesi olmasa bile yine yarınki gece ihya boşa çıkar mı? Diyelim Kadir Gecesi 17'ydi geçti. Diyelim 21'di geçti. Ama yarın da bütün dünya yığınla yüklendi. Mevla'ya teveccüh etti. Yalvardılar, yakardılar sabahlara kadar. Bu boş çıkar mı? Hani mesela fıkıhta bir kayda var, aklıma geldi. İnsanlar diyor, Arafat diye, Arafat'a çıksalar. Sonra da hesap kitap anlaşılsa ki, yani o zamanki, şimdi tabii takvime göre şey oluyor tabii, Suud'da devletçi. Ama... Evvelce de haç emirleri vardı. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vekil'i gönderdi ya. Ondan beri haç emirleri var. Hesap edildi veya tabi görülüyordu o zaman. Ona göre çıkıldı. Sonra anlaşıldı ki Arafa günü ertesi gün. hacıların de Arafat'tan Müzdelife'ye. Hacıların inmesi çıkması zoruş yani. O zaman bile yüz binlerdi. E şimdi milyonlar. Peki bu Arafat vakfesi fıkha göre kesinleşti ki öbür gün. İade edilir mi? Fıkıta diyor ki, iadeye gerek yoktur. Çünkü zorluk var. Mevla onların ameline göre muamele eder. Baştan hesabı doğru yapın diyor ama yani şunu demek istiyorum. Bu kadar insan 27. gece bu ictimai yapıyor ya, bir daha bu ictimai kolay olmaz. Mekke'de 2-3 milyon toplanıyor. Arafat Vakfası kadar adam olacak yarın Mekke'de. Yollar, caddeler, Medine'de, Ravza'da, 80 bin kişi mi Şimdi itikafa girmiş. 80 bin! Bizim camilerde 8 kişi yok. Ravza arası 80 bin kişi itikafa Anladın? Mekke! 100 bin, 200 bin. Zaten itikafta onlar. Ama yarın gece bir de bütün arka bakıyor, akıyor. Körfez ülkeleri, ora, bura, millet. Sırf yarın gece için Almanya'dan, Avrupa'dan bilet aldı, giden var. Hepsi gidiyor. Kaç milyon? E bütün dünyada milyarı aşkın Müslüman ehli sünnet kardeşlerimiz yarın geceye teveccüh edecekler. Yani geçmiş bile olsa Mevla sizin bu bu gece bayağı bir gayretli oldunuz, ben sizi zayi etmeyim buyurur diye düşünüyorum. Bu kadar ayet hadis okuduğuma göre böyle anlıyorum ben. Mevla zayi etmem diyor. Çünkü yarın geceye biz de önem vereceğiz. Çünkü bütün dünya Müslümanlarının önem verdiği bir gece olması hasebiyle birlik hasıl olacaktır. Kalpler aynı anda Mevla'ya yönelecek, yalvaracak. Allah'ım kabule karine etsin şimdiden. Cibril musafah diyor, kalbi ne yumuşama gelir, gözyaşları çok olur. Bana bu sene olmadı şimdiye kadar bu hal. Her sene olur mu desen, her sene unutmuşum. Bazı seneler oldu mu? Oldu. Bazı seneler oldu. Yakalarız inşallah, belki yarın yakalarız o hali inşallah. Ama nereden geliyor nereden? Hep yemek yedirmekten geçiyor. Anladın? İftarlık vermek Allah cümlemize nasip eyleye. Amin. Şimdi yarın ahirette, yani Ramazan-ı Şerif'teki faziletli ameller, ee, Enes İbni Malik radıyallahu anh, rivayet ediyor. Cennetteki biri, Ya Rabbi diyor, cehennemde, e, cehennemi bir görebilir miyim diyor. Bu önemli bir rivayet. Kur'an-ı Kerim'de de bunun da bir tasdik eden ayetler var. <gülüyor> arkadaşlar cennette konuşurken ya şu cehennemdekileri bir görebilir miyiz dediler diyor Safat suresi <gülüyor> bir arkadaşını arıyor cennette görüşemeyince Mevla perdeyi açıyor bir bakıyor cehennemin tam ortasında bunu ben size okumuştum zaten Safat suresinin hatleri ya diyor az daha sana uysam ben de cehennemin dibini boylamıştım İyi ki sana uymamışım diyor ya o ayetlerde bunun örneği var demek istiyorum. Ya Rabbi diyor, bir cehenneme bir ziyaret etsem. Tabii ki yanmadan ziyaret ediyor. Manzara seyretmek gibi. Zor iş. Seyretmek de insanın cennete de tadını kaçırır. Ama tabi cennetin ne büyük nimet olduğunu anlamak bakımından da hamdini artırır. Bakıyor böyle, nasıl ki sen böyle paraşütlen veya uydan böyle nasıl böyle bakıyorsun insanlara aşağıda kim var kim yok. Bir de zumlama olursa, yakın çekim falan, herkesi tanıyor tanıdığını tanıyor. Oradan biri buna ses dönüyor. Cehennemde adam yanıyor. Yanarken diyor ki, ya filan diyor ulan. yanarken konuşuyorlar ha, çok var ayetler. Ey falan diyor, o onu tanıyor. E tarifini tanıdı mı beni diyor, la vallahi marifuk, vallahi tanımadım diyor. Ama adam yanıyor bir yandan. Diyor ki, e, sen, diyor, sen söyle kimsin ya diyor, yani şimdi burada teşrif atan yok, sen cehennemdesin. Adam diyor ki, ya diyor bir gün diyor sana diyor bir iftarlık, bir su vermiştim diyor. Beni hatırladın mı diyor. O da diyor ki, vallahi şimdi hatırladım diyor. Demin hatırlamamıştım diyor. Hani bazı oluyor ya bizde öyle. Adam kendini tanıtıyor, sonra bir olayı anlatıyor. Hani şurada şu olmuştu ya. ha şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım diyor. Ama diyor bugün ben sana bir karşılık vermem lazım diyor. Sen cehennemde yanıyorsun diyor, orada bir damla su yok. Sen bana dünyada su vermiştin diyor. Nasıl yapalım diyor. Dur diyor Rabbimin katında her müminin bir şefaat hakkı var. Ben de bir şefaat hakkımı kullanacağım. Diyor. Her Müslümanın şefaat hakkı var. Derken Mevla ziy Mevla'dan ziyaret etmiş. Ey kurban olduğum Allah. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan görüşme istesen kaç sene sonra sana sıra gelir? Başbakan'dan? Gelmez hiç gelmez. Ha, doğru dedim. Bana bile kaç senede bir gelmez. Değil mi? Mevla herkesle görüş. cennetlik ya diyor ya Rabbi seni bir ziyaret etmek istiyorum. Özel görüşmemiz lazım. Mevla'ya özel görüşme yapıyor kullarıyla. Karın bile duymaz. Özel ziyaret. Diyor ya Rabbi ben cehenneme geçen bir baktım da. Bir adam bana dedi ya falan beni tanıyor musun? Dedim vallahi tanımadım. Dedi ki ben sana bir su vermiştim dünyada. Şimdi ben burada yanıyorum. E dedim şimdi benimle bir karşılık yapmam lazım. Ben de cennet ehliyim ama bu adama nasıl karşılık verebilirim? Bu adam bana Ya Rabbi seni kastettim diyor. Bunun diyor amelini zayi etme. Madem bir su vermişti bana dünyada beni de şefaat çıkın. Sen amel edenlerin, güzel amel edenlerin ecrini zayi etmem Sohbetin başında ne okuduk? Kim Salih amel işlerse Kehf suresine ayetidir. Güzel amel işleyenin ecrini zayi etmem Allah buyuruyor. Ya Rabbi sen zayi etmesin. Ben e, sen Livecikel Kerim bu bana senin rızan için vermiş yani. Hakikaten ihlaslı bir şekilde bana sunuyor. Ya ikram alekram. Mevla buyuracak ki izheb fa'ricu minen Hadi git. Özel izinle cehennemden okulumu çıkar ve'dilul cennet cennete de onu girdir. Fakat vebtuleke ve sana bağışladım onu. Çünkü inna Sözümü bozmam Allah buyuruyor. Güzel amel isteyenin ecrini zayi etmeyeceğim. Madem sana bir su vermiş Ramazan günü, hadi al cennete zaten. Ne işler dönecek ahirette be. Kurtuluş var inşallah, var. Ümitli olalım inşallah. Ama fakirin fukara'nın da halini, hatırını soralım be. Bir pideyle adam cennete gider. İttakun nar ve le bi şiketem. Yarım hurmayla canınızı cehennemden kurtarın Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım hurma. Bir hurma bile değil. Yarım hurma ile adamı, canını cehennemden alabilirsin sadakayla. Bu sadaka kadar cehennemden kurtaran bir amel yoktur. Evet. Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisinde bulunmak. Şimdi Enes İbni Malik radıyallahu ta'nın rivayetlerine hadis-i şerif. Yarınki gün inşallah niyet edelim. Bugün de geldiniz ama belki tam niyetsiz geldiniz. Yarın niyetli gelelim inşallah. Ya 9.30'dan sonra sohbet başlayacak. Bu niyeti bu anda tutuyoruz. Yarına ölürsek bu niyet kazandık. Şimdi niyet ettik ya. Men hadara meclisel ilmi fi Her kim Ramazan'da ilim meclisinde bulunursa hem de 27. gecede ilim meclisinde bulunma şimdiden niyet ettik. keteb allahu bi kulli kadem min Allah Teala her adımına biraz da arabayı uzakta park ederseniz adımlardan hesabınız artar ama Arabayla gelirken de ben diyorum her tekerlik dönmesi bir ayaktır. Her adımına bir sene sıralı ibadet yazıyor. Adam itikafa görüyor. On gün itikapta o bile itikafını ifsat ediyor. Belki de kazanamıyor. On günü zor kazanıyor. Sen adımına bir sene ibadet yazıyor. Adımına. Ve yekun yevmel kıyamet me'ye tehtel arşi Kıyamet günü Ramazan-ı Şerif'te İlim meclisine gelenler, arşın altında benim komşum olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak için, arşın gölgesinde gölgelenmek için, yarınki 27. gecede ilim meclisine katılma niyet ettik elhamdülillah. Bu gece niyet ettik, yarın buluşacağız. İnşallah hanım kardeşler, radyo, televizyondan otururlarsa, sohbet dinlemek niyetiyle onlarda Allah ortak edecek inşallah. Ama erkekler gelsin. Öyle evde çay içeyim hem de Kadir Gecesi sohbet dinleyeyim. Mevla ona ilim mecliste bulunmuşa vereceği bu kadar müjdeyi de imkanı olanlara vermez. İmkanı yok, hasta, özürlü, uzakta, yetişemez. Onu da katacak allah Teala. Ama yakınlarımızda olanlar yarın gece mutlaka Rabbim sohbette cem eylesin fazlu keremiyle, cümlemize muamele eylesin. El Fatiha Allah.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صل عليك الله ما غيث همى اوقس السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا مع الله وما توفيقي الا بالله ne kadjaet Ressulü Rabbimiz al-Hak, صلى الله عليه ورسل محمد, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz de Mareke ve Teala mübarek Cuma gecesini cümlemiz hakkında maddi ve manevi hayırlarla buluşmaya vesile eylesin. Amin. Cuma Cem'den geliyor, toplanmaktan geliyor, birleşmekten geliyor. Tabi Rabbim meleklerle de bizi Mubarek gecen teravihinde Cem eylesin. Amin. Meleklerin saflarına katılmayı nasip eylesin. Allah'ım mübarek Gece son Cuma'mızdır. Ramazan Şerif'in son Cuma'sıdır diğer cumalardan 70 kat üstündür. Ee, bu mübarek gecede allah Teala'nın çok hayırlı kapıları, rahmet kapıları açılıyor. Yarınki gece 27. geceden evvel bu mübarek gece de e, Kadir gecesi e, kesin bilinmiyor ama Cuma gecesi kesin biliniyor. allah Teala bize acıdığı için her hafta Cuma gecesini malum kıldı. Yani bize tayin etti, belirledi. Bakın senede bir geceyi Gizledi ama her hafta Cuma gecesini açıkladı bize. Ha etti. Onun için biz hep sohbetlere e, Perşembe-Cuma bağlayan gece yapıyoruz. Niye yapıyoruz? E, biz o haftayı kurtarmış oluyoruz. Haftanın bütün günahlarına mağfiret oluyor. İlim mecliste bulunuyoruz. E, bütün hafta ona tabi oluyor. Onun için Cumaları hiç bırakmayacağız inşallah. Yaz da olsa, güz de olsa biz sohbete devam edeceğiz. Şimdi haftaya Perşembe inşallah bayram. Perşembe bayram olduğu için sohbet olmuyor. Herkes sılay sağa sola dağılıyor. Bundan dolayıdır ki inşallah ondan sonraki perşembe, yani ne oluyor? 14 Temmuz oluyor. Yani haftaya perşembe bayram, ondan sonraki perşembe inşallah 14 Temmuz oluyor. Biz Allah'ımızın, Ramazan-ı Şerif çıksa da e, cumalarımız devam edecek. Cemaatlerimiz devam edecek, sohbetler devam edecek inşallah. Rabbim kolay etsin. Sizlerin de engellerini kaldırsın, hepimizi cem etsin. 14'ünde akşam namazında burada olacağız inşallah. Akşam namazını kılıp sohbetimizi yapıyoruz bu dönemde. Tabi akşam yasa arası oluyor sohbetler, geceler. Kısa olması hasebiyle. Bu Ramazan Şerif'te yaptığımız burada Cuma olarak son sohbet olması hasebiyle bu derste size kısa kısa Ramazan Şerif'teki faziletli amellerle ilgili e, rivayetleri okuyacağım. Kı kısa kısa. Ama Belki bir amel işleyeniniz olur. Kazanırız, kazanırız hepimiz beraber inşallah. Urrahman. Şimdi bu gece sahurda zaten sura üfürülmekle ilgili çok önemli. Bir e, hadis-i şerif uzun bir rivayet. Sura üç kere üflenecek. Neler olacak? Neler bitecek? Maşe ile ilgili saat e, bir çeyrek gece e, sohbet başlayacak inşallah. E, biraz da uzun da sürebilir. Bu geceki sohbette çok faydalar olacak inşallah. Yarın gece, e, inşallahı rahman, iftardan evvel yine ben sohbet yapacağım, Lale Gül'den canlı sohbetimi yapacağım ama cemaatle buluşmamız tarafından önce olacak. İnşallah yarınki gece 27. gecedir. İlim meclislerinde bulunmanın çok fazileti var. Yani yarınki gecede bin rekat namaz kimse yetiştiremez. Gece şahit değil. Bin rekat namaz kimse yetiştiremez. Ka teravih 20 rekat kılıyoruz, 12 oluyor. Dolayısıyla bir ilim meclisinde yarınki gecede bulunmak eftalü musalat el feraka Hudur Meclisi ilim, bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat kılmaktan üstün. Kimse yarın gece bin rekat kılacak vakit bulamaz. Ama bir sohbette bulunursak bin rekat kılmaktan eftal Kadir gecesini ihya etmiş olacağız inşallah. Ondan sonra Şuhudi Elgifi Cenaze Bin cenazede bulunmaktan üstüne Bin cenaze ne demek? Bin tane Uhud dağı demek Çünkü cenazede bulunmak Bukhari hadisiyle sabittir Bir Müslümanın cenazede katılmak feleu kıyratun Bir kıyrat var Her kırat Uhud dağı kadar Bin tane Uhud dağını koysan Mizanına ya onun bir tanesiyle Kurtulursun ahirette ya Bir tanesine bir tanesinin birkaç Kilosu ile bile kurtulursun bin tane uğut Dağı sevabını koymaktan eftal bir ilim meclisinde bulunmak. Bin hastayı ziyaretten üstüne. 27. gece yarınki muharek gecede. Sen hastayı ziyaret eden Mevla'yı ziyaret etmiş olur. E sen bin tane, bin kere mevla ziyarete e, kavuşsan. Cennette oluyor tabii bu. O bin ziyaretten eftal oluyor. Onun için biz sohbetten ayrılmayacağız inşallah. İlim meclisi. Yarın gece ben 9.30 gibi sohbete başlayacağım. Buradayım inşallah. 9.30 gibi sohbete başlayacağım. İftar öncesi televizyondan yaparım. Yerimden yaparım iftar öncesi. İftar sonrası 9.30'da mutlaka Allah için adım atalım. İlim meclisinde hazır bulunalım inşallah. 27. gecemizi ihya etmek nasip olsun. Şimdi Ramazan şerifte umre. tabii bu çok önemli bir şey. Bu sene bana nasip olmadı. Her sene hemen hemen olurdu. Öyle oldu. Sizi bırakamadık. Cemaati bırakamadık. Seneye nasip olur inşallah. Sonuna doğru. Yine bırakmam sizi de. Sonuna doğru. Efendim işte Hoca bendiler sonunda kaçanlar var şimdi. Yarın gece orada olmaya gidenler çok oldu. İmrendik, kıskandık. Allah seneye bize de nasip etsin. Allah. Ramazan'da bir ümre. ama sohbetleri kaçırmadan. Yani burada sohbetleri kaçırmadan nasip etsin. Nasıl yapacağız? Tayyi herhalde zaman, herhalde zaman yapacağız. Tayyi mı yapacağız? Herhalde. Tayyi mekan herhalde. mı yapacağız? Evet. Son bir iki gün müsaade edersiniz bana seneye. Son bir iki gün müsaade alırım istedim. Ama bu sene buradayız inşallah. Şimdi... Hocam tesbih namazı nasip olacak da bakalım kendi kendinize mi kılın diyeceğim size. Çünkü biraz bu ortalığın karışmasından neticesinde hafif telaş oluyor. Onun için Allah çok huzurlu ortamlarda bizi buluştursun. Fazlı keremiyle. Şimdi umre... Ramazan'da bir umre benimle bir hacca denktir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber haç yapan, sahabe yaptığı veda haççında bulunanlar ne sebap aldılarsa Ramazan'ın umresi haç sevabıdır demiyor. Benimle olan haç sevabıdır. Bu çok önemli bir fazilettir. Arkadaşlar kazananlar var. Allah bizi de sevaplarına ortak eylese. Amin. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hatbi ve mukabele. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a buyurur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten insanların en cömerdiydi. Ama cömertlikte en ileri geçtiği dönem Ramazan ayındaydı. Cibril onunla görüşürdü. Kur'an'ı müzakere ederler. Yani Cibril okur o dinler, o okur Cibril dinler. Ramazan her gecesi gelir. Görüyor musun? Başka zamanlarda arada bir. Ramazanda Hazreti Cebrail her gece gelmesi. Ramazan'ın ne kadar üstünlüğünü ortaya çıkarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından olan fazilet bizim açımızdan da aynıdır. Çünkü ona gelen e, bereketler bize yağıyor neticesinde. Bizim ümmetine gönderiyor. E, Kur'an okurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'le kavuştuğu vakitte rüzgardan daha böyle e, seri şekilde cömertlik ve hayır yapardı. Rüzgardan daha sürat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'e arıza olurdu. Kâb-ı Rahbar radıyallahu anh, buyuruyorum. Cibril kıyamet günü bir münâdî ida edecek. Her ekene ektiğinin karşılığı verilir. Dünyada öyle mi? Tohum ekene karşılığını veriyor mu Mevlam? Mahsul veriyor mu Mevlam? Veriyorsun. Allah'ın kuralları, kanunları var. İşliyor mu kanunlar? Ekersen biçersin. Ekmeyen biçemez. Diken biçer. Her eken karşılığını alacak. Yani namaz bun, bunun gibidir, oruç bunun gibidir, sadaka fitre, fidye. Ne veriyorsun? Karşılığı verilir. Ancak Kur'an ve oruç. Oruç ehli Kur'an ehli müstesna. Allah. Ne olacak onlara? Yurtadan ecezon bir gayrı Her ekene ektiğinin karşılığı işte bir tohum ekiyorsun, bire 100 alıyorsun, bire 700 alıyorsun. Mahsulün ürünün karşılığı en azından belli. Ama Kur'an ehli ile oruç ehli yaptıklarının karşılığını hesapsız alacaklar. Şimdi hem oruç ehli Ramazan orucu farz oruç en makbul oruç. Bir de Ramazan'da Kur'an okununca mukabeleler, hatimler ne oldu? Hem Ramazan ehli, Kur'an ehli hem oruç ehli oldu. Onun için onların e, ziyadesinin şeyi yok diyor. Yani ne kadar artış olur bunlarda kayda dahil değildir. Ne kadar? Bir gayri hesap, Ölçüsüz, tartısız yağdıracak oruç ehliyle Kur'an ehliyle. Onun için üşen, biraz nefis geçlik eder. Günler uzun, sıcak olur. Ama... Kat kat alacağız, karşılık hesapsız alacağız inşallah. Onun için yorgunluklarımız geçsin gitsin. Yani teselli bulalım. Ahiretteki mükafatları görünce hiç bu yorgunluklardan eser kalacak mı? Kalmayacak. O zaman ne diyeceğiz? Ne iyi yapmışız da Kur'an'a devam etmişiz, teravihe devam etmişiz, sohbete devam etmişiz. Zor biraz. Herkes işten gidiyor, evinde hanımı çocuğuyla çocuğu işin. E sohbete gelmek de külfet. Yolun değiştir, pro programını değiştir, buraya gel, buradan git, geç oluyor. Ama böyle bu iş. Hesapsız verilecek inşallah. Onun için İmam Malik Hazretleri Ramazan girdiğinde hadis rivatini bırakırmış. Yani hadis anlatırdı ya, hadis anlatmayı bırakırmış, ehli ilimle sohbetleri terk edemiş, mushafa bakarak okumaya yönelik. Kur'an okuyor, hafız, müçtehit. Ama nasıl okurmuş Kur'an'ı? Mushaf'a bakarak, hafızda olsan yüzünden okumak lazım. Neden? Bakmak ibadeti çok önemlidir. Hazreti Kur'an'a bakmak. Evet, İmam Zühri'nin de böyle yaptığı rivade edilmiş. Dermiş ki mübarek, bu ayın en büyük vazifesi nedir? Kur'an okumak, yemek yedirmek. Kur'an okumak, yemek yedirmek. Yani fakirlere ihsan ve ikram. Onun için teravihleri hatimle kılarlar. Kimisi üç gecede bir, kimisi yedi gecede bir hatim yaparlar. Katader Rodu'yu Allah'ın çok adı geçer rivadelerde. Katade bunlardandır. Üç gecede bir, yedi gecede bir hatim yapanlardan. Efendim Süfyan ı Sevri Hazretleri bütün nafile ibadetleri bile bırakırmış. Efendim, Kur'an tilavetine yönelik. Kur'an ayıdır ya. Birkaç günümüz kaldı, çok az kaldı ya. Ne yapacağız? Nasıl yetiştireceğiz? Bayağı eksiklerimiz var ya. Allah'ım yardım et ya Allah. Vakitlerimize bereketler yok. Efendim. Ramazan şerifin her cumasında Yasin okumak. Bir de şey vardı. O kitabı getirme Altı kere inna mutlaka okuyun. Geçen cumalar diyeceğim size diyemedim. Bu son cuma kavuşturun. Cuma gecesi. Daha şimdi cuma gecesi olmadı ha. şimdi okusan olmaz. Ezandan sonra gece oluyor. Cuma gecesi altı inna zellâ, sevabını kafamda kalmadı. Lazım mı sevabı? Bilmek lazım mı? Bilmek. Biz Allah için yapalım he? Tam ihlaslı olur o zaman. Altı kere inna okuyorsunuz. Anladın? Akşamdan sonra. Yani bu gecenin tamamında okunabilir. İnşallah urahman. Sonra Yasin Şerif okumak her cuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu ki Men vazobu Yasin kim Yasin okumaya devam ederse bak biz geçen cuma yaptık. Değil mi burada? Fikrlü cuma her cuma kursa min Ramazan Ramazan-ı Şerif ayında tavvaka Allah bir iman. Allah ona mahşerde iman tacı takacak. Ve tevvecü vakar vakar izzet azamet heybet ululuk itibar tacı takacak taç. Herkes mahşerde böyle amellerinin Suretlenmiş, şekillenmiş haliyle tanınacak. İşte faiz yiyenler sarı hastası gibi düşüp kıldığında herkes diyecekler bu faiz yemiş. Sonra katillere ne verilecek? Sancak verilecek. Adam öldürmüş, cinayet yapmış. Hadi ayesümün rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Orada yazacak Allah muhafaza etsin. Mahşerde herkesin böyle ne olacak? Alemleri, alametleri, sancakları, bayrakları olacak. Ramazanın cumalarında Yasin okumaya devam eden, e hoca bunu son hafta mı denir diyorsun şimdi bana. E yazdım kitaba. Sen kitabı niye okumuyorsun? Ha, ben de suçlu güçlü çıkarım yani. E tabi güçlüyüm. Ben yazdım. Niye okumadın faziletli amelleri? Ben demesem hiçbir şey okuduğunuz yok. Yani. Venada munat ala rusle <gülüyor> şad. Maşerde bütün şahitlerin huzurunda ve veya mekum şahitler maşerde ayağa kalkacağı günde buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Hepimizin lehinde de şahit olur, aleyhimizde de. Ya Rab, aleyhimizdeki şahitleri ölmeden bitirmeyi nasip eyle. Amin. Lehimizdeki şahitleri artırmayı müser eyle. Amin. Amin. sevabullah ile ki bir tilaveti suret Yasi'ne fi bir münadi dellal bağırıyor. Ey kul! Ey felan ol felan! Bu başındaki vakar tacı, bu iman tacı kimsede yok. Bu niye sana nasip oldu biliyor musun? Ramazan ayında cuma geceleri Yasin okuduğun için sana ihsan edilir. Sevabın budur denilecek. İnşallah bu durumda olan da cehenneme gitmez değil mi? O tacı yeğeni de cehenneme göndermezler herhalde. Zaten cehennemlik adamada taç takarlar mı? Yani biz de burada bize ümitler doğuyor. İnşallah.